ومن تبعهم بإحسان ووالاهم بصدق واهتدى هديهم بإخلاص إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدء. وكل محدثه ضلاله وكل ضلاله في النار bugün selef salih'in akidesi dersinde 11. asıldaydık 11. asıl ne ile ilgilidir ehli sünnet yönteminde adab u ahlak yöntemi ehli sünnetin itikadında adab u ahlak yöntemi 2. dersinde değil 1. dersi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 Devam edelim. Ehl-i sünnet vel cemaatin hedef ve ahlakı. Sevet-i salih'in ehl-i sünnet vel cemaat akidesinin temel esaslarından biri de emri bil maruf nehyanil münker. Yani iyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmaktır. Evet, o kadar mı? Yo, sen devam etmedin. Ehl-i sünnet, bu ümmetin hayırlı ve istikamet üzere olma niteliğinin bu mübarek ilke sayesinde baki kalacağına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 Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men ve Allah'a iman edersiniz. Evet. Eylüğü emredip kötülükten nehyetmek. الامر بالمعروفی والنهی عن المنکر Bunu iyi ezberleyin. İyi bilin. Çünkü bazı alimler demişler ki İslam'ın şerti altıdır. 6 da bunu sokmuşlar İslam'ın işareti kaçtır 5şti çocukluktan veriyoruz bunu bugün de altıncıyı ekleyin üzerine o kadar önemlidir bazı alemler bunu altı madde kabul etmişlerdir yani bir musulmanın altı madde nedir yani bir musulmanın olması olmazıdır şartında anlamı budur şart nedir olması olmazdır.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 Ama burada da ayet cevap veriyor bize. Ayette diyor ki Allah subhanehu ve teala Ali Umran surası 113. ayet Bunu da ezberleyin. 110. 110. ayet كنتم خیرا اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ Siz en خیirli ümmetsiniz Adem oğluna geldiniz. Gönderildiniz. Yani Adem aleyhisselam'dan ahir zamana kader ندر این تر سا خیریل سے مکلانے لولر یہ لولتر مکل خیریل بن مسلمان demek ki نیتم şart nedir اولتھن emredip شرط ندر اے لگا دکھ مختلف diyor خن تم خیر امتن اخر جتنی نس نئی جباب شرتن جواب نیلنجن آیاتم بیف شرتر یہ چین 3 tane burada ندیور var kriter var Biri iyiliğe emrediyorsunuz, kötülüğe nehyediyorsunuz. E adam diyor, ben bir Hristiyan da gördüm, iyiliğe emrediyor, kötülükten nehyediyor. Ben bir atayışı de gördüm, iyiliğe emredip kötülükten de nehyediyor. Yani ne kadar şer, paket değil olur ki, bir konuda olabilir. Duhdara gidiyorsun, dürü içki içmez herhalde. E bu iyiliğe emretmektir, kötülükten yasaklamaktır. Bir konuda olabilir. Ama bunu Allah-u Teala bir kayıtla Ne demektir Allah'a iman etmek ندی yani Allah'ın emirlerine اللہ inanıyorsunuz Allah için اللہ emrediyorsunuz یہ için سر اینانی اللہ سن چوتھ لو Bu çok önemli meseledir arkadaşlar bunu bilmemiz lazım Her şey innemel a'malu bin niyet. Bütün پم بولر ادم دنیا کا در انسانیت فائدہ سولہ اومانت keyfi değil orada بخم ince bir terazi var Neyi tertar? Miskal-i zerre. Zerre nedir? Gözden görünmeyen bir şeydir. Öyle okuttular bize değil mi bilimde? Gözden görünmeyen ecri cünahı tertan bir terazi var. Sen ne için yaptın bu işi? Ben insaniyatçı yaptım. Evet Allah da adildir. Adaleti gereği senin için seni yüceltir insaniyetinin önünde. Örnek her zaman dediğimiz gibi. Edison. Elektriki bulmuş. Kim için bulmuştur? İnsaniyet. Karşısını almış mı? Almış. Neyle almıştır? Her parayla değil. Her çeşit para aldı bitti gitti. O gün yedi harcadı. Ama bugün de her çeşit edison diyor. Dünya bitene kadar da karşılığını almıştır. Bu da Allah'ın mutlak adaleti gereği. Ama bir tarafta ne var? Allah'a iman etmediği için ne var? Cehennem ateşi. Einstein ne yapmıştır? İnsaniyet için bir kural koymuştur. Yer çekimi filan vesaire. Bütün bunlar onun için bugün de yakışmaz bize. Bir de ne desin ben insaniyet için bunu böyle yaptım. İnsaniyet için yapmışsan senin o ter terazide bir şeyin yoktur. Onun için insaniyet kelimetini kelimesini kaldırmamız lazım. Biz neden? He? Sözlükümüzden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 Onun için Allah Teala diyor ki, siz en خیirli ümmetçiniz. ایلغا امردیب, kötülüğü yasaklıyorsunuz ve Allah'a inanıyorsunuz. Bunu da Allah için yapıyorsunuz. Allah'a iman iman iman nedir? Yani hesap gününe imandır. O teraziye imandır. Cennet cehenneme imandır. Onun için biz Allah için yapıyoruz. İyidir. ایلغا امر bu ایلغا nedir? nedir? yani bu خير. خير bu bir bize verilmiştir. En bu bize devam eder? Şartleri nedir? Ey de biz شرٹل چوت لسلمس Nail olmak için ne yapacağız Eyliğe emredip kötülükten ne heyedeceksin? Bunun önemi nedir? Bunun önemi çok büyüktür. Birinci önemi Allah senden razı olur. İkinci önemi bu ümmetin hayırlılığı devam ettikçe Allah'ın rahmeti üzerimizde olur. Bir de bu iptal olduğu için bak rahmeti çekilmiş üzerimizden. Her yerde bak musulman nedir? Kesiliyor, biçiliyor, patlatıyor, öldürüyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dedi gıcım. Dedi bir gün olur ümmetler, dünya toplanır sizin üzerinize. Nasıl bir dernekte, bir düğünde yemek koyulu ortaya, her kişi elinize dur o tabaktan bir şey alsın. He? Bütün ashab-ı kiram dikkatlerini çekiyor. Resulullah soruyorlar. Biz o zaman da azınız bile her şey gelip başımıza vurup elimizden alıyor. Hayır diyor. Siz çoksunuz. Ama işe yaramaz çok. te veriyor selin getirdiği sel, yağmur seli önüce ne getirir çerçöp bu ne marangoz faydalanır ondan ne oduntı faydalanır ondan ne cecek onda yapan der bir şey bulayım, bu benzeme yasın be çerçöpü getirir hiçbir şey yaramaz böyle onlar çerçöp gibisiniz e Bir gün de böyle bakıyoruz Müslümanlar çerçöp O neden İşte Eylli emredip kötülüğü بڑا مشرف انتلو حال مغی سن بھت ڈسپلن خورول مغی سن بنولا سنا اسلام تھار دینے چونچہ اسلام تھاری اسلام دولت صلی اللہ علیہ اسلام O خرودی nedir Allah'ın اسلام Allah'ın evidir گندہ Allah dünya در hep Allah'ın یعنی پارلامن تو hayır ama Allah'ın evi دنیا ہم Allah'ın اللہ دعوت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 Ama parlamentonun yanında olmasa olmaz var cami. Azan okundu, her şey biter. Yeni de parlamento sistemi namazların zamanına göre kurulur. İslam devletinde. Bütün faaliyet camiden başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladığı için. Cami ne yeridir? Eylik'e emredip kötülüğü nehyetmek. Eydi bu nereden çıktı? E bu peçetin ta kendisidir. Allah'ın emirleri nedir? اے لگا امت مختر یہ سخ لہ namaz مختر bizim için namaz kılmasak düşman اللہ üzerindedir sinsidir بزم onu alır مسا götürür 5 زون kılacağız بے olmayalım Allah her şeyi emretmiş bizim lehimize her şeyi de bizden yasak etmişse bizim lehimize Onun için iyiliğe emretmek, kötülükten yasaklamak nedir? İslam'ın en büyük sambollarındandır. Bu sambol da kalıcıdır. Kıyamete kadar devam eder. Ne zaman bunun ehli olduk? Zefer bizim üzerimize gelmiştir. Allah Teala'nın dediği cibayette وَكَانَ حَقًّا aleyna نَصْرُ muminin Bizim üzerimize vaattir, sözdür. Müminleri zefere kavuştururuz. Mümin nedir? E altı şartıya ne getirecek? ایمتمکھ چھوٹ نہ اونی یہ گات مخت اوند سورا بو مت ڈما تھوپل سال بیگلامہ ہوچن نہ لازم ایم دت لین چیسیا ne olur batarız نچ بج Örnek, Türkiye değil ha. Dünya İslam alemini, veriyorum size. Ufkumuz genişti. Artık eskiden at gözlüğü takmıştık, dünyada Türkiye var diyorduk. Hayır, dünyaya bakın. Değil mi? Zaten bu da bir düşmanın siyasetidir. Musulmanları ne yapmışlardır? Dini yok etmişler, ondan sonra demişler, en iyisi Osmanlı dinidir, en iyisi bizimkidir. Hatırlarsınız. Bundan 30 seneye kadar önce, 25 seneye kadar önce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 Gider. Çünkü sen halkınla barışık değilsin. Kim halkıyla barışık olabilir? Kim Allah'tan korkuyorsun? Delil bizim delilimiz var. Karşı terefin delili yoktur. Bizim delilimiz karnımız bayazdır. Olarçı simsiyahdır. 1400 sene bizim karnımız süperdir. Değil bizim toplumumuz.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 Kendilerini kestiler, bittiler. Ondan sonra başladılar dünyayı, törpüller. bugüne kadar devam ediyor. Avrupa, Britanya, İngiltere aynen şeyi yapmıştır. Nereye gitmiş? Ne yapmıştır? Sümürgenlik yapmıştır. Efendi, köle sistemini kurmuştur. Belgesellerde görüyorsunuz. Afrika'dan boynunda zincirler, köleleri getirip Amerika'da aynen seni yaptı. Amerika'da bugün siyahlar nedir? Bir tane siyah Amerika adasında yoktur. Hepsini çöler yapardılar. Ondan sonra Amerika'nın yarı toplumu siyah oldu. Zaten yarı toplumu da nedir Amerika, Çim, İngiltere, Avrupa'da e, kötü ahlaklı e, şeydir. E, bozuk fıtratlıdır. E... Avrupa bundan kurtarmak istiyor. Onu ne yapardılar? Sürgün yapardılar Amerika adasına. Çünkü oradan bir gitti. Oradan daha dönmek için döner ya? Uçakla 13 saatte bir günde gidiyorsun. <gülüyor> Avrupa'dan en azından 10 saatte gidiyorsun. Akönüsü kesiyorsun. Bir atlarsan oraya hayatta dönemez Ne yaptılar? İşte bak bunların denası bozuktur. Niye bozuktur? Çünkü fıtratı bozuk adam zeki de olabilir.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 Kötülükten nehyetmektir. Kimse de ne demiş yalan iyi değil. Ya e Allah Teala diyor yalan ey değil. Demek ki İslami tebliğ etmektir. İslami tebliğ eden ne olur? Allah'ın has adamıdır. Allah, Allah Teala onu şey yapıyor, kullanıyor. Evet, şimdi burada Evet, o şey okuyalım. sonra di not açılıyor yani. İkinci şey o. Ehl-i sünnet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 Resulullah bir güzel hadis sana çıkılıyor. Diyor aynen bu toplum şuna benzer. Bir tanesi diyor, bir cemi yola koyulmuş. O cemide üsttekiler bir de altakiler var. Tabaka tabakadır cemi. Altakiler cemiyi kazıp tekrip ediyorlar. Üsttekilerine haber geldi. Siz üsttekiler yani daha paralı yerdir üsttekiler. Altakiler cemiyi tekrip ediyorlar. Üsttekiler ya bize ne biz üsteyiz zaten. Deseler ne olur? Etebi tabi demi delik oldu. Cem'i batar. Üsttekiler de batar. Alttakiler de batar. Alttakiler niye cem'i delik ediyorlar? Çünkü sefih insanlardır. La ubalidir vurdum duymazdılar. avamdılar Havam budur sıfatı. Havam kendi çıkarını ani düşünür. Ümmetin geleceğini düşünmez. Kim düşünür? Aklı selim insanlar Onun için ümmetin üzerine Resulullah diyor nedir? Emr-i emretmek, kötülüğüden nehyetmek vaciptir. Neye göre vaciptir? İşte bu örneğe göre. Yani biz bir tane gördük, kötülüğü yayıyor. Ya bana ne? Bene etkisi yokmuş. Ben ilgilendirmez. Sana gelir muhakkak onun şey. Bu ümmet batar. Allah'ın gazabı geldiğinde, nikmeti geldiğinde, rahmeti çekildiğinde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 Vurmadıkça bizim başımızda her yoktur. Onun için bu ümmetin bir vaciptir. Önce ümmet İslam devleti halifenin en büyük görevlerinden budur. İslam'ın en مدا بزم باشند مند دا خیری وختر انتھنہ بر واجب امیت اسلام دولت خلیفر اسلامک önce yapanlardan خلیفنہ devletin خلیفہ koruyordu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 Ne diyor? Ali İmran'da 104. ayet. "Vel tekun minkum ummetun." Arkadaş o dedi. "Vel tekun minkum ummet." Sizden bir ümmet, ümmette sizden bir azınlık olsun. "Minkum min littab'idr." Yani bir azınlıktır. Mesela bu odada çık hepsi giderken bir 5-6 tanesi kalsın işin var olarlar. Bu minç oldu. Anlatabildim mi? "Minkum" Ümmette her zaman bulunması lazım bir kısım grup, onlar da emri bilme'ruf ve ne, nehe al-munkar grubudur. Onun için İslam Devleti'nde, bugün İslam Devleti kurulsa, ne var İslam Devleti'nde? Polis var. Polisin görevi nedir? Disiplimi sağlasın toplumda. Ama polisin deneleri var? Çeşitleri var. Düz polis var, karakul polisi var, asayiş polisi var vesaire gidiyor بکسٹل de polisi. Polisi. Yani yasa, derdi 1970'te bizim ülkede yeni model çıkmıştır. Farlar uzatıyorlar. Polis yakalıyordu. Kim uzatıyordu? Meknetlik kesiyordu farını. Saç uzatıyordu sonra. Anlatabildim mi? Bunlar vardır. Ama bu Allahçı yapılıyor yapılıyor. O ayrı bir meseledir. Ama İslam devleti olsa bunlar hepsi olur. Bu Adep polisi ümmetin neyidir? Cerevidir. Ondan dolayı alimler diyorlar ki Emr bil ma'ruf ve nehy anl ümmet-i nedir? Vaciptir, olmasa olmazdır. Bu ümmet hepsi bunu üstlenecektir. Bugün de İslam devleti yoksa kim halifenin varisleridir? He? Resulullah'ı varisleri alimler. Ulul emr kimdir? Alimlerden yöneticilerdir. Yöneticiler yoksa alimlerdir. Hatta racih olan ehli sünnet görüşünde عالمم لر در چنچی عالم لر سیچر سیچر ون بہ گ عالم لر بند میں عالم ندر عالم آین کے عالم عالم لرن kurur eskiden eti tuzlarmışlar yemeği tuzlarmışlar ne olsun مسد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 Şey yapın ya diyorlar. Tamam doğrudur. Bu doğrudur. Bu gerçek değil. Bu bid'ettir. Bunun aslı yoktur ama biz yapamayız. Şikayet ederler müftülüğe. Maş şeyimizden oluruz. Vazifemizden olur. Cami cami cema şey cemaat kabul etmez. Gördün mü? Biz Allah'ın ra razılığı önemlidir yoksa cemaatin razılığı. Zaten cemaat avamdır. Cemaat diyor ben ist istediğim gibi bir din istiyorum. Eğer biz onlara bıraksak işte ne olur halimiz bugün? hiç mi fatura sonuç bir gündür ama olmamak için biz ne yapacağız eyleğe amel ederiz işte Ali İmran 104. Ee, ayette de şöyle buyuruyor Rabbimiz vel takun minkum ummetun sizden bir bir kısmınız he يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن Sizden sizden پیر ازمر دامو اول سن زرا اب در وہ عالم داری دعوت بدیر نیا افسلر یہ خیر دعوت یہ خیر ندیر اسلام در اسلام ندیر شری اچ پکیت شیر ات پیک ندیر اللہ عمر لرے یا سغلر بس کا خیرت دعوت خیرت دعوت نا استر ve emrûnû bil ma'rûfi ve yanhavûne şimdi emir bil ma'rûf ve nehy anil münker etmektir ama burada vav koydu Rabbimiz ve emrûnû yani ayrıldı yani bu ve bu ne için yoksa aynındır ha olabilir ben şu anda burada hayra e davet ediyorum sizi. ama kendim bu amel işlemiyorum gördük mü Eminim bilineni yani münker yapmadım. Ben vaaz veririm, İslam dini öyledir ama sokakta çıkıp onu uygulamıyorum. Gördük mü? Xeyirə dəvət etmək yetməz. Xeyirə dəvət etməndə içini dolduracaqsan. İçin əyirdən dolar. Əyləğan edib kötülükdən nehy edəcəksən. Ben diyorum mesela ben bugünden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 Bunu uygulayacaktır. Eydir, bu, bunun ne oldu? Yaptık bunu ne olur? منکھم امرہ خیری ومرون nedir? جواب نکل Çin تو فراحا Ayet, cevap Çim böyle kıvırdadı biraz o gitti. Sirat nedir? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Üzerinden geçtin üzerinden Sıratı cennete ج فت kazanmış. Gerisi nedir? Ataştadır. Kazanmadılar. Ne kadar ilmu var ise kazanmaz. Dünya kadar kitap bıraksın ameli yok ise kazanmaz. Ya ben elmi faydalı bir elim bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ademoğlu ölür üç ameli kalır. Salih evlet faydalı elim sadaka cariye. Faydalı elim koydum. Bir sürü kitap yazdım E ama senin amel yapmamışsan o kitaplardan insanlar fayda görse senin için sayaç tıklamaz. Tıklasa da bugün için tıklar. Dünyada evet diyorlar filan oca iyi, iyi bir kitabı yazmıştır. Allah rahmet etsin de deseler o rahmet sana varmaz. Neden? Çünkü amelin yoktur. Terazi emel tartar. Başka bir şey tartmaz. İçini doldurmamışsan emel değil. İçini dolduracaksın. Evet. Bir diğer ayette de, ehli çan, Aynı aynen değil diyor Yahudi Hristiyanlar'da. Hangi Yahudi Hristiyanlar kendi zamanlarında namaz ki dediğimiz gibi Her ümmet bunu ile incelemiştir. Her ümmetin de salahı, kurtuluşu bunu idendir. Eğidir bu nasıl olur? Eyliğe emredip kötülükten nehyetmek. Bunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölçüsünü koyuyor. Bu ölçüsü bu ölçünde iyi fıkh etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Merra مَن رَآ مِنْكُمْ مُنكرا.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 Anayol e emretip kötülüğü nehy مَنْ bir şey yapıyor بختم بیرم kaldır onu elinle emr bil maruf ve ne an muker yapacaksın sonra فإن لم يستطع yapamıyorsan bu gün de biz yapabilir miyiz bu kimin görevidir eline değiştirmek elinle değiştirmek bu günde çok az olur kendi ülkemizde olur kendi ülken bir müslümanın kendi devleti neresidir evidir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 Biz bunu bugün de yapamıyoruz. Sınırlı yerlerde yapabiliriz. Eydir bunu yapamıyorsak yani gelip yatalım olsa kurtardık. Hayır. İkinci aşama geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cizgisini koymuş. Diyor bunu da yapamıyorsan elinle ki bugün de bizim en güzel yaptığımız budur. Lisanimizle. Tebliğ. Hafta pazarından başlayacağız. Her şey kendi semtinde gitsin hafta pazarına yarın. Orada başlasın. Antrenman yapın. Bir de şeytan gelir ya insanlar ne dersen utanırsın filan. Yok. Hakkı tebliğde utanmak yoktur. Ama ne var? Adabını, üslubunu bileceksin. Yok havadan gelmiş gibi lan diyeceksin bu nedir filandır. Sanki sen şeyh İslamsın Kanuni zamanında. He? Şeyhul İslam inmiş, müftü inmiş, Biasa her çeş şey bilir bu müftüdür, neredeyse boyun kıldan incedir. Öyle bir şey yoktur. Adabında, uslubunda emir bil maruf neyi an münkar yaparsın. Evinde yaparsın, toplumunda yaparsın, okulunda yaparsın, iş yerinde yaparsın, arkadaşlarına yaparsın, her yerde yaparsın. Mesela biz bir derneyiz burada.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 اییدر bunu da yapamıyorsun. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ Üç aşama oldu. Bunu da yapamıyorsun. Kalbinle onu buğz edeceksin. bugün de biz dev, devletimizde şeriat gitmiş yerine ne gelmiş? He? İnsanın kurduğu bir çerçöp bir düzen gelmiştir. Biz bunu elden değişebilir miyiz? Değişemeyiz. Lisanımızdan çaba gösteriyoruz. Ama bitti mi? Hayır. Kalbimle elim yetmediği yerde, dilim yücüm yetmediği yerde kalbimle onu inkar edeceğim. Buhz edeceğim. Bazen duruyorsun patronun önünde böyle yanlış emirler geliyor. Bu İslam'a karşıdır ama bir şey de diyemiyorsun. Yani devlettir, yani şeydir. Ne yapıyorsun? Kalbinle onu buhz edeceksin. شہید حضرت حمزہ اللہ değil bunun da سم دے بیندستر حضرت نا شرتور یہ چھ چل یہ سگلامان ڈور tane şartı var bu şartler sende bulunmuyorsa yapman caiz değil. Bazen haram olur yapsan. Bak ters oldu. Yapamıyorsan şertler mende değil o zaman ne devreye girer? Kalbimle boğaz ederim. Şertler nedir? Oho dip notları şimdi. Kötülüğü engellemede dikkat edilmesi gereken şartların bazıları şunlardır. Bir, kötülüğü engellemeye çalışan kişinin neyi engellediğini bilmesi gerekir. Evet İki, bir, Diyor ki, kötünü engelliyorsan, neyi engelle, engelliyorsun bileceksin. Yani sen gelmişsin adama diyorsun, ya bu yaptığın iş yanlıştır. Sen o yanlıştır, onun fıkhını bileceksin. Niye yanlıştır bu? Yanlış neye göre yanlıştır? Kriterler nedir? E Allah'ın dininde bu yanlıştır. Çünkü Allah'ın, bak Allah bunun tersini demiştir. Böyle böyle hadis var, böyle böyle ayet var. Bunu da yapmışsın. Bunun da üzerine neyi var mesela diye. Bunu bileceksin. Bazen bizim arkadaşlar geliyorlar seni bir şeyi inkar ediyorlar. Bilmiyor o meselede ihtilaf var. Bilmiyor o meselede iki tane, üç tane görüş var. Ot gözlüğü teki tek görüş almış bana göre budur diyor. Hayır. Bileceksin. Onun fıkhını bileceksin. Onun için birinci şart, bir münkeri yasaklamazsın illa bilersin neden bu yasaktır. Adalet mi? Adalettir. Neden? Çünkü karşı taraf senden nasıl bunu kabul etsin? Yani bir gün sen bir arkadaşına diyorsun sen bu ilacı al iyidir senin için. Neye göre iyidir bir ilacı alayım ben?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 حقوت بزل تو ماشقبر فتنگ اولما مسلح بکری ٹرلر ne yapıyorsun yol açıyorsun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 Yen yani adama diyorsun işte bu böyledir. Üslubun yanlış. Daha kötülüğe yol açıyorsun. Adam sana buğz ediyor. Nefret oluyor. Batıyor sözün ona. Etki tepki oluyor. Bu sefer daha böyüce, böyüce bir kötülüğe yol açıyor. Yen yani fitneye sebep olur Bunlar olmaması lazım. Bunları iyi bilmemiz lazım. Evet. Bu da böyle. O bir paragrafa da devam edelim. Zamanımız daralıyor. Ehl-i Sünnet ve Cevap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 zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azaba yakaladık. Diğer bir ayette İsrail oğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diniyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Allah bu yaptıkları ne kötüdür. Evet şimdi burada biz dersin öncesinde dedik. Bu şairi bu sembolik olarak altıncı e, şerti, İslam'ın şertini bırakacağın olur. Allah'ın rahmeti üzerimizden kalkar, azabı inir. Azab inmesine sebeptir. Delil nedir? Delili Allah subhanahu ve teala, A'raf surası 165. ayette şöyle buyuruyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ ne jayne ladeene yanehuna an esu'i ve ahazna ladeene zalemu bi azab bin diyor ki o kavimler eski peygamberlerin biliyorsunuz bütün peygamberlerin kavimlerine asa bindi hepsi istisnasız ama bizim bizim ümmeti azabı ahirete çevirmiştir çünkü biz Olar geçici ümmetleridir. O azap indi bizim için örnek olsun. Biz kalıcı ümmet olduğumuz sık kıyamata göre biz imtihanımız burada veririz. karnamızı o bir tarafta alırız. Diyor ki bunlar unuttular bizim emirlerimizi. Azap olara geldi. Azap geldiklerinde Çimi kurtardık? Kim eyliğe emredip Kötülükten nehyediyor, onları kurtardık, diğerlerini batırdık. Gördün mü? Demek ki bu topluma azap inse bile, eğer biz eylül emrediyorsak, Allah bizi kurur, kurtarır. Kurtarmadıysa bir deprem geldi mesela, hepimiz yaşadık. 99'da mıydı? Şehirler gitti, mahalleler gitti, içinde salih insanlar da var. O salih insanların o ölümleri nedir olar için? Şahadettir. Resulullah diyor, kim boğuldu, kim e, dağdan düştü? Ne olur? Şehittir. Depremde de ölen şehittir. Allah seni kurtardı demek ki. O azap geldi o ümmete. Sen içlerindeysen, sen niyetine göre emel olursun. Onun için biz eylül emredelim, kurtarırız. Diğer ayette, Maide Diyor ki, bir kısmı Allah'ın emirlerine. می دور سن دوری نفرائی داؤد وی لر لان dolayı ندن دول لر دول بیما درمزلر اشل دیر زمان اشل ہے Biz de olmuşuz. Beni İsrail'e benziyoruz şu anda. Allah kurusun bizi onlara benzemekten. Onlar mağzubi aleyhim. Lanetlenmişler beni İsrail. Beş vakit namazda diyoruz. Neyle? Bu şeireyi bırakmışlar. Evet. En son, yani de sonla bir önceki paragraf. ehl Sünnet ve cemaat iyiliği ve kötülüğü engelleme vazifesi, vazifesini yaparken ehl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 O konusu nedir? Ayeti okuduğu gibi اِدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ Rabbika Allah yoluna davet etti. Neyle? بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِئِهِ اَحْسَنِ Hikmetle, Güzel öhütle, Eğer zorlasalarsan Cidden'e de En güzel şekilde Onlardan tartış. Bu neden Bizim için çok Önemlidir. Bunun kriterlerini Bileceğiz. Çünkü biz Dedik ki Buradan bu dersten Sonra çıkıp Piyese inacağız. Piyese İstersek biz سروسن شمشے سرف نئی جرما چن جو خریام بش کر میلم جنی الخر میالم نیف مہماز دعوتن کھیری تھی نسل امر بین معروف نسل yaparız bu konuyu daha detaylı olarak چیلنس yanlış yapmayalım yani قزان kazanmak yerde giderken bazen دن gelir Allah bizi emir ve نئی اول زمرہ سنسولہ رسول اللہ رسولس الحمد اللہ رب الحمد